Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Hepiniz öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Profesör Doktor Etemci Cübecoğlu hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin, Esat Erbil'i Hazretlerinin hayatını ve menakıbını anlatıyor. Geçen haftaki programımızda, geçen programımızda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 Bu faziletiyle meşhur yani halehli bizzat yani tam bir Allah dostu. Ayasofya dersi amlarından ama Hafız efendiden izazetli ve kendisi de icazet vermiştir. Ali Ekta efendi farçayı çok mükemmel bilirdi. Ve Esad efendinin halifelerindendir. Çok aşık bizzattı Ve arifti.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 Diyor ki mesela مِرْكَةُ تَعْلِقَات Halebi Haşiyesi Taşköprü Haşiyesi Şurut-ı Salat Haşiyesi Aruz Haşiyesi Ve Tasavvurat-ı Seyyidine Talikat Bu eserler basılmıştır. Bir de Sure-i Rahman tefsiri var. Sure-i Beled tefsiri var. Bir de Meclis-ül Hümeze Şerhi Ve henüz basılmayan Eserleri vardır diyor. Yani Hüseyin Vasaf bunları anlatıyor. Çok ilginç yani çok ilginç. Sami Efendi Hazretleri o da doktora tezi olarak çalışılmadı ama ben Sami Efendi Hazretleri'nin hayatını Hacı Gedik abimizle beraber Musa Efendimiz'den 1980 senesinde vefat ettikten sonra bir özel izin aldık ve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 Yani epeyce bir velayet dolaştık. Sami Efendi nazibetleri ile ilgili bir hayli doküman topladık. Evet. Onlar şimdi kendi özel kütüphanemde bir hayli bir hacimli ve bekliyor. Tabii onların yayınlanması lazım. İnşallah şu bu anda, bu anda yazıyor. Allah Dostları serisinde çıkardım, şu anda yazıyorum. Yani. Şu ana 333, 333, 333 olmak üzere 999 tane Şah'ı fenne Hazreti ile ilgili eee menakıbı yazacağım Allah nasip eder inşallah. Daha sonra o eserin 1. ciltini, hayatını, eserlerini, teşhisini, tasavvufi görüşlerini onları da bu çalışmama ekleyeceğim. Bu da benim artık ölme dönünce bir profesörlük sözü olarak ortaya çıkmasını, hizmete de vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii dualarınızın bereketiyle. İnşallah hocam.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 İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bilirdi. Devrin meşhur Nakşi Tekkesi, Gümüşhanevi Dergahı'nda Ahmet Ziyavuddin Gümüşhanevi'den ders aldı. Ve iki defa üst üste ervain çıkarttı ve riyazetler yaptı. Daha sonra Beşiktaş Mühdüsü Fuat Efendi'nin babası, Rüştü Efendi'nin yol göstermesiyle Kelami dergahı ı Şeyhi ve Meclis-i Meşayih Risi Erbilli esat Erbil'e Erbilli'ye etti. Kısa zamanda kesbi kemalatı eyleyip Seylük-i mani manevi eğitimi tamamladıktan sonra hilafetle irşada mezun oldu. Burada Sami Efendi Hazretlerinin dergaha gelişi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 Bunun sonucunda Esad Erbil'i hazretlerine indisam eder. Yani bir yerde bir inkişaf olmuyor, bir açılma olmuyor. Öbür tarafta ise... Oluyor. Değil mi? Yani, yani bir nasibi orada. Demek yani gibi. kırk gün at susuz karanlıkta kalıyor. Allah Allah diyor, kalbi çalışmıyor. Bir kırk gün daha giriyor, yine geceli gündüzlü, o karanlığın içerisinde, halvet hücresinde zikir çekiyor, az kalıyor, riyazat yapıyor. Orada Esad Erbil'i hazretlerini görünce takır takır kalp çalışmaya başlıyor. Yani kader ilahide, nasibin nereye yazıldıysa yerini bulmak gibi bir şey. Yerini yani, bulmak gibi bir şey olur evet, yani. Evet. Onda bu bunlar bir sır, akıl sırı ermiyor. Evet. Akıl sırı ermiyor. Yani kimin nasibi nerede, nasibiniz neyse, o nasibinizin doğrultusunda olaylar cereyan eder ve nasibiniz manevi işaret nereye gösteriyorsa oraya da gitmek ve oraya yönelmek lazım.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 İhanet edecek, boynu bükeceksin. Bağıracaklar, güleceksin. Küsecekler, küsmeyeceksin. Ayrılacaklar, terk etmeyeceksin. Hep onlarla beraber. Bu Alvarlı Efe'nin de güzel bir şiiri, evet. şiiri var hocam. Bu incin, evet. incinmemekle alakalı. Şöyle diyor, aşık der incidenden, incinme incitenden, Kemal'den oksan imiş, incinen, incitenden diyor yani böyle Hep sonu dendenle biten böyle bir kafiyeli redifli böyle güzel bir şiiri tabii. Yani, evet. Yani tabii maneviyatta tekamül etmiş insanların tabi yapabileceği şey yani hiçbir şeyden e, incinmemek. Hocam bu Sami Efendi Hazretlerinin hayatıyla alakalı. işte başka söyleyeceğimiz var mı tabi bu? Tabii hayatını inşallah yani, yayınlayınca göreceksiniz. Yani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 50 sene yakın yani orada dersleri devam ederken bir gece rüyamda Bediüzzaman Hazretlerini gördüm. Bir yandan da Risale-i Nur derslerine gidip geliyoruz. Böyle Bediüzzaman Hazretleri böyle bir arabaya binmiş at arabasının arkasındaydı ben oturuyorum. Böyle Ulucanlar semtindeyiz. Böyle Mevlevi Hanenin Yenicam'ın orada Hapishanenin orada Mevlevi Hane vardı Yıkıldı şimdi Mezarlık türe de Mevlevi Hane kısmı yıkık Evet hocam Orada böyle e, At da beni götürüyor zaman hazretlere. Derken bir, çok güzel yemişil bahçeli Bir eve geldik Çok güzel bir ev Elhamdülillah Sabah böyle güneş yeni doğuyor Serin bir hava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 çeşit çeşit peynir, çeşit çeşit üzüm meyve, efem zeytin, domates, işte yumurta falan, şu börek çörek, tatlı matlı bal börek çö hepsi var, dolu böyle. Güzelce şey beraberidik ama bir zaman Hazretleri de uzat da çok zayıf rüyada. Hmm. Bir zaman Hazretleri de üzerinde Arap çillabiyesi var. O uzatın da üzerinde Arap çillabiyesi var.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 Bu bizim yavrumuzdur. Size emanet ediyoruz. Bundan sonra sizindir. Bunu kullanın dedi. Hmm. Bunu işte işte de görüyorsunuz değil mi? E, bunu he, ve i̇st böyle bir, he. Ve sabah kahvaltısı. Hmm. Bir pek hmm. çokta yemek var. Sonra anla mı onları ilim. O yediğimiz yemek hep ilimmiş. Sonra anladım. Bu ne şen doğuyor? Nereye? Bizim kalbimize. Zayıf, nayır. Aynı rüyada gördüğüm gibi çıktı geldi. Ben almam bu şekilde oldu. Bediüzzaman zaman beni götürdü teslim etti bu kapıda Samini olmaya çalışıyoruz. 8. olmaya çalışıyoruz. Kapının önünde bu kapının işte hizmetkarıyız. Öğlene kadar böyle devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Allah razı olsun hocam. Yani yolu seviyoruz ama biz güzel değiliz. Allah eksimizi, Estağ, kusanımızı. hocam. Estağfurullah. Allah muvaffak eylesin. Söyleyecek çok söz var yani maneviyatla ilgili ama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 Ramazan oğullarından. Evet. O, Oğuzların üç ok aşiretinden. Orada kırk gün, gün, kaç tane kırk gün hep riyazi çıkarmış Sami Hep yani erbain çıkarmış, çile çıkarmış. Burada erbain'e giriyor, kırk günlük çileye giriyor. Hemen yan başındaki hücre, hamam, banyo. Meğer orada siz oturup da Allahü Teala'yı tefekkür edersen,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 ailesinin ve kendisinin geçimlerini sağlamış. Evet hocam Sami Efendi Hazretleri'nin anlatılacak çok merakı var. Yalnız e, süremizde kısıtlı. Az bir şey var. Evet, Ona, evet, yani. 1949'da ilk defa hacca gitti. Hacı yasaktı. 49'da mı 48'de mi açıldı? Yanmıyorsam açıldı sene gitti hacca. Yani. de İstanbul'a geldi. İki yıl İstanbul'a kaldıktan sonra Haççak gitti. Bir ara e, Saraç Mehmet Efendi ile Konyalı Saraç Mehmet Efendi ile Şam'a yerleşti. 9 sonra tekrar İstanbul'a gelerek Beyazıt Daleli'ye, oradan da Erenköy'ne yerleşti. Özellikle Şam'da kaldığı yıllarda Şekir hocamızın çok hatıraları var. Allah razı olsun o anlattı. Nazım Kıbrısi Hazretleri ile Lefke'de görüştüğümüzde Sami Efendi Hazretleri ile İsmail Hakkı Bursevin'in o Ruhul Beyan tefsirini sabah namazından öğle namazına kadar her gün 5 saat 6 saat beraber okuduk demişti bana yani e, rahmetli Nazım Kıbrısi Hazretleri. Ta nikahını filan benim nikahımı da Sami Efendi'ler evet. kıydı dedi. Yani o mübarek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 önce Bayezid'e yerleşti, sonra Lalili'ye, ondan sonra Şeyh'inin bulunduğu Erenköy'e yerleşti. Erenköy, Mustafa Zihni Paşa Camisi'nde vaazlar ve sohbetleriyle isşat hizmetini yürüttü. Bir taraftan da geçimini temin etmek üzere tahta Abin ticaret ticarethanesinin muhasebesini yürüttü. Sohbet ve hizmetlerinin meyvesi olarak kısa zamanda bağlıları dervişleri arttı. 1979'da Medine'ye hicret etti. Ve 12 Şubat 1984 tarihinde de Medine'de çok sevdiği Rabb'ine kavuştu. Cennetü'l-Baki'a kabristanına defnedildi. Esat Efendi'nin tarikatını en yaygın şekilde Sami Efendi Hazretleri yaymıştır. Rahmetullah yani eserleri Hazreti Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman Zündureyn, Hazreti Ali Murtaza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 Bunlar çiçek olarak saksılar halinde dergahın her tarafında yaygın olarak dikilir, bakılır, sulanır ve onları çiçekleri çok seyredermiş. Çi çiçeklere bakmak Allah'ı hatırlatıyor. O güzel şekil Allah'ın cemal isimlerinin tecellisi. Esedemin Hazretleri tekke'de otururken diyor, karvelet bir ara benim yanımdaki saksıdaki sardunyalara baktı, baktı ve gözü daldı. Öyle daldı diyor. Bir süre sonra ayağa kalktı. Ve çok renkli, güzel kokulu bu çiçekleri hayranlıkla ayakta da seyretti. Ondan sonra yandaki İstanbul ve senki profesöre dedi ki, bakın dedi,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 Bu yüzden kendini bilen Allah'ı bilir denmiştir. Aynı şekilde Allah'ı bilen insanlar da kendilerini bilir diyor Esed-i Hazretleri. Yani men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu men arefe rabbehu fekad arefe nefsehu Çift yönlü yani. Çift yönlü. Yani iki Onun için arifi billah olanlar nefislerini mutlak mutlak bilirler. Ya. Evet hocam. Başka bir hatrasında bu. Duan kabul olunması ile alakalı duaya çok ehemmiyet veriyor Esad Efendi Hazretleri. Biri bir gün geliyor işte benim duam neden kabul olunmuyor diyor. Onunla alakalı bazı ifadeleri var Esad Efendi Hazretleri'nin. Evet, Ondan ama. bahsedebilir misiniz? Ya yani Bir gün Esad Eylül Hazretleri'ne eski itta terakkili, yani bugünkü manada CHP'li birisi geliyor. Diyor ki Esad Eylül Hazretleri'ne.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 İzin alıp Esat Efendi Hazretleri'nin huzuruna çıktı. İçeri girdi ki, aa o ne? İyice şaşırdı. Çünkü zemin, yer nadide halılarla, odalar, değerli mobilyalarla evet. her taraf donatılmış. Eşya birinci sınıfı, her, lüks. Her şeyi birinci sınıf ya. <gülüyor> İyice kafası karışmış. Esat Efendi Hazretleri'nin sırtında da pek az bulunan türden bir samur kürkü varmış. Zenginlerin giydiği kürkler. Zengin ziyaretçi bu ne konfor böyle sırtında da samur kürk diye mırıldanmaktan kendini alamamıştı. Esat Efendi Kudüs'e Sürrü Hazretleri'nin elini yavaşça öptükten sonra kendisine gösterilen yere diç çökte oturdu. bir efendimiz kuddüs hoş geldiniz efendi dedi. Ona tebessüm etti. Daha başka bir şey konuşmaya fırsat kalmadan odanın kapısı açıldı. İçeri derviş kılıklı fakir bir adam girdi. Selamünaleyküm efendim dedi. Ondan sonra Esad Erbil Hazretleri'ne o fakir dedi ki efendim sultanım dedi sonbahar mevsimi geldi, havalar soğumaya başladı. Eski bir pardösü veya eski bir parflı gibi böyle giyecek bir şeyiniz varsa istemeye geldim dedi. Var mı bir şeyler giyecek istiyorum dedi. He. Sırtıma. Esad Erbili Hazretleri ayağa kalktı. O sırtındaki pahalı kürkü çıkardı ve al evladım diyerek dervişe uzattı verdi. deriz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 bunu şeyhime hediye olarak götüreyim. Esaderli Hazretleri bütün güzelliklere layıktır diye gönlünden geçirdi. O fakir dervişle de selamlaştıktan sonra sordu. Kardeş, bu kürkü bana satar mısınız? Satarım. Neyse, 100 lira. Al sana 300 lira. O zengin mihman bu suretle kürkü satın almış ve yola devam etmiş. Fakir derviş de sevinerek evini yolunu tutmuştu.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 Huzurunda hayretle bu durumu seyreden esnafa döndü ve evladım bizim işimiz böyle. Bak görüyorsun, kürkü biri götürdü, öbürü götürdü diyor. Biz arada sadece vasıtayız. Burada gördüğün her şey, mobilyalar, halılar vesaire hepsi emanettir. Herhangi de herhangi gelebilir. bilir. Yani hiçbir yok benim içinim. Sizi meşgul ettiği kadar bu eşyalar bizi meşgul etmez. Rabbimiz aramıza girmez. İnni ahbebtül hayra diyor ya. Evet. Hazreti Süleyman Aleyhisselam malı severim diyor. Hatta tevârat bil hicâb diyor ya Allah'ı sevmeye engel değil. Atları seviyor İbrahim Aleyhisselam değil mi? Atlara baktığı yere cihat diyoruz. Mekke'de cihat semti. Atlar manasına geliyor. Evet. Ama atlar suya ama O atlar Allah'la kendisinin arasına asla girmiyor. Yani dünya hayatı insan Allah'la kendi arasına girerse değil mi? O zaman. Tabii tabii Allah de, de, de, de, de, de. O zaman çok sık, sıkıntı oluyor yani O zengin asnaf dedi ki, Efendim, uygun görürseniz sizden manevi ders almak istiyorum. Diye ihlaslı bir irade göstererek Esad evimde Hazretlerine intisap etti. Vesselam.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 Yaş bir engel değil. Artık ben de ölümünü bekleyen bir ihtiyar oldum. Bir zaman gelecek. Allah hayırlı Biz ömürler versin hocam inşallah. i̇nşallah Sizler sağ, Allah... Burada... sağ olun. Teşekkür ederim. Allah, evinizde saygıyla selamlıyorum. Uzun yıllar Allah herkes istifade etmeyi nasip etsin. Evet. Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri, Profesör Doktor Etemci Bejolu hocamızla bir gariplerin kitabı programında sonuna geldik. İnşallah allah Teala en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.